وبشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني افقه قولي ففيض الله ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله الرحمن الرحيم الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون صدق الله العظيم yeni bir sure نحل suresi 16. suredeyiz Kur'an-ı Kerim'de ve Nahl suresi burada arıların özellikleri ve arıların Allah'ın vahyiyle bal yaptıklarını ve o hususta Rabbimiz Celle Celaluhu bize onların kovanlardan çıktıklarında Allah'ın vahyi ile uçtuklarını yani onlara ilham oluyor tabi bildirilmiş oluyor buna benzer konuları dinleyeceğiz bu surede burada ismini almış oluyor Kur'an-ı Kerim'in bir özelliği yarattığı mevcudatındaki bütün varlıklara Mevla Teala onları isimlendirir, bildirir, örneklendirir, ibret verir Ankebut suresi var örümcek mesela. Eee Nahl suresi işte arı, Neml suresi karınca okuyacağız inşallah. Mekke-i Mükerreme'de nazil olmuş son 3 ayeti Uhud e, savaşından dönerken Efendimiz Aişe Hatice ve Kur'an'ın da böyle bir özelliği bulunmaktadır. Yani öyle okuduğumuz gibi sıralı olarak vahiy gelmemiş. Yani kimisi mesela aynı sure içerisinde bir bölümü Mekke-i Mükerreme'de gelmiş, bir bölümü Medine-i Münevvere'de gelmiş. Bu şekilde olmaktadır. Yeni bir sure, Bismillah. Etâ emrullah. Allah'ın emri geldi. Müşrikler, Kur'an-ı Kerim'de bu hep tekrar eder. Yesteacilûneke bil azâb. Azabı acele isterler. Yani kafirleri Allah tanıtırken onlar azabı acele ister. Gelecek zaten Bu inkar manasındadır ha, Gelsin de görelim Yani kabul etmiyor e, Ne olur ki gibi Yani Allah'ın Celle Celaluhu'nun Hükmünü tahkir ediyor Yani suç işlersek Ne var ki gelsin bakalım Haşa Bu Allah'a büyük bir baş kaldırmaktır Ve bu ayeti kerimede de Yesteacilûneke bil azab Senden azabı acele istiyorlar. Fakat et'a emrullah, Allah'ın emri geldi, fela tastaaciluh, onu acele etmeyin. Çünkü ölüm çok yakın. Yani Süleyman Aleyhisselam'a babası Davut Aleyhisselam sordu. Dedi ki insanlara en yakın nedir? Dedi ki ölümdür. İnsanlara en uzak nedir? Dedi ki dünyadır. Çünkü buradan uzaklaşıyoruz oraya gidiyoruz dedi. İnsanlara en yarayışlı olan nedir? Hakkı bulduran akıldır dedi. Böyle on tane sorusu var. Sübhanehu o Allah noksanlıklardan münezzehtir. Ve teala çok yücedir amma yüşrikun. Onların ortak koştuklarından Allah çok yücedir. Allah'a ortaklar koşuyorlar. Allah Celle Celaluhu'nun mülkünde Allah'ı haşa yani mükevvenatın içerisinde, dünyanın içerisinde Allah'ın Celle Celaluhu'nun tasarrufunun dışında Mevla Teala'ya ortaklar koşuyorlar. Mesela bir ülkede bir idare vardır. O idarenin içerisinde bir idare daha yapılmaya kalkışılırsa o zaman buna ihtilal deniliyor, efendim ihanet deniliyor, başkaldırma deniliyor vesaire. Allah'ın mülkünde Allah'ın Celle Celaluhu'nun ilahi hükmü olmalı. Bu mülkün sahibi odur. Alem demek Arapça'da bayrak demektir. Alemi. Alemlerin bayrağı benim elimdedir diyor. Allah bu bayrağı ben diktim diyor. Gökleri o tutuyor, yeri o tutuyor. Dünyayı da o yaratıyor, insanı da o yaratıyor. O zaman bu bayrağın sahibi, onun dediği olmalı. Onun dediğinin aykırı bir iş yaparsan buna ihanet deniyor. Bütün insanlıkta, İslam devletlerinde olsun, efendim Avrupa devletlerinde olsun, devlet içerisinde bir başka işler yapmaya kalkışırsan müsaade etmiyorlar. Başka efendim ihtilal oluyor, karşı çıkmak oluyor vesaire. Bütün gücüyle taarruz ediyor, hayır diyor vesaire. Şimdi Allah'ın mülkünde Allah'a baş kaldıranlar, eta emrullahi felate. Ey inkarcılar, ey müşrikler, Allah'a ortak koşuyorsunuz. Acele etmeyin, azabınız gelecek diyor. Yani bu kalkışmanızın, bu ihtilalinizin, Allah'ın emrini çiğnemenizin karşılığını göreceksiniz. Felates tanjulu. Subhanahu, o Allah çok yücedir ve Taala amma yüşrükün onların ortak koştuklarından da Allah yücedir. Onlar taşı, tenekeyi, hacı, putu, heykeli Allah'a ortak ediyorlar. Acayip bir şey. Başka ayet-i kerime. İktarebelin nâsi hesabuhun. Bu da Enbiya Suresi'nin, bu da ilk ayet-i kerimesi. İktarebelin nâsi hesabuhun. İnsanların hesabı çok yakın. Öhum halbuki onlar fi gafletin muarıdun, gaflet içerisinde haktan yüz çevirmiş gidiyorlar. Halbuki ölüm geliyor. Ölünce yuvarlanacak cehenneme sonsuz su yok. Bil azab bir başka Ankebut suresinde bu elli üçüncü ayet. Azabı senden acele istiyorlar. Olevla ecelumuz Eğer onlara tayin edilen ecel olmasa lecahumul azab azab gelir. Veliyeten hem batta onları elbette ansızın gelecek ve ummunillahi'şurun farkında bile olmayacaklar. İstacilune ke bil azab, azabı acele istiyorlar. Ve inne cehenneme lem muhitetin bil cehennem onları kuşatacak. Burada ibli Cerir'den bir rivayet var. La na'le mu ehaden istacale'l faraiz qabla wujudih. Yani Allah Celle Celaluhu tayin farzları daha gelmeden istemiyor. Diyelim şimdi Ramazan-ı Şerif değil kullarım Ramazan orucunu tutun daha gelmedi namaz vakti gelmedi namazını kıl ibadet vakti ibadetini yap vesaire. Daha vakit gelmeden Allah o farzları istemiyor. Peki bi khilafil azab ama insanoğlu fe innehum isteaceluhu kable kevnih olmadan daha azabı peşin istiyor. Yani bu azabı peşin isteme bu gavurların ruh yapılarını Kur'an tanıtıyor ve onu anlamaktan bir mümin olarak insan zorlanıyor. Ne demek istiyorlar? Ne yapmak istiyorlar? Ancak yaptıklarına baktığımız zaman hep dünyayı yok etmek istiyorlar. Yani efendim ekonomik krizler çıkartmalar, insanların yapısını bozmalar, efendim kitle bombasıları üretmeler bütün dünyayı yok edecek e, hep böyle efendim salgın hastalıklar türetmeler dünyayı yok etmeler e, ve insanların yaşam ihtiyaçlarını stok etmeler veya engellemeler, insanları, kitleleri efendim aç bırakmalar, onların mallarını derdest etmeler gibi Allah'ın celle gazabını acele celbetmeye çalışıyorlar. Böyle bir yapıları var. Kafiri Allah bize böyle tanıtıyor. قال رسول sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki: "Ta'ala aleikum inde's sahas sahabetu Sevda" Kıyamet anı. Burada kıyamete yakın neler olacak? Bu hadis-i bize onu anlatıyor. Yani tattalli o siz göreceksiniz diyor. Endesa. Kıyamet anında, kıyamet koparken demek ki kıyamete yakın bunlar olacak. Nedir bu? Sehabetun sevda siyah bir bulat, bulut. Sahabe bulut demektir. Siyah bir bulut. Minel maghrib, batı tarafından olacak. Misli türsi. Turs kalkan demektir. Yani bu atom bombaları patlayınca böyle bir e, kalkan gibi şi, halkalar oluşturuyor. Böyle mantara da benziyor. Beyaz dumanlar oluşturuyor vesaire. Efendim siyah dumanlar da oluyor. O, ona benzer bir şey. Fema tezalu tertafiyo fissema. Lakin bu atom bombası değil tabii. Yani e, batı tarafından böyle kalkan gibi bir duman oluşacak. O yukarıya doğru kalkacak. Bütün insanlar onu görecekler. Sümme yunada munadin sonra bir ses işitilecek. Ey Eyyühennas ey insanoğlu. Eyyu kebabuln naz ma'ahum insanlar birbirlerine bakacaklar. Hel semi'tum? Birbirlerine diyecekler ki ya duydunuz mu? Bir ses duyduk. Bir ses var ya ey insanoğlu. Herkes demek ki kendi diline göre bu sesi duyuyor, anlıyor. İnsanlar diyecek ki neam duyduk ya ve minhum men kimisi ya bir ses duyduk ama tamam duyamadık. Sümme yunadis saniye. İkinci kez ya eyyühen ey insanoğlu fe yakulün nâs bâdum Yine insanlar birbirlerine hel semiyotum. duydunuz mu? Fe yakulün Duyduk. duyduk. Sümmeyyûnâde salise üçüncü kez ey nâs etâ Allah'ın emri yani dünyanın sonu geldi. Vela testâ acilû acele etmeyin. Acele etmeyin geldi işte beklediğiniz an geldi. Dünyayı yok etmek. Kafirlerin işi gücü bu dünyayı yok etmek vesaire. Yok etmek istiyorlar. Yok edince eline ne geçecek? Böyle bir azabı peşin bekleme yapılır. Evvelledi nefsi bi canımı kudadı <gülüyor> Allah'a yemin olsun ki en-racule ile yideyen şur'u fe Elbiseyi açıyor, kumaşa bakıyor. O de işte şu kadar metre ver diyor, kesecek vesaire. Bu bir. Eynar racule emudden havdahu fe ma yeskifi şey'an birbirine su ikram ediyorlar. O da suyu alıyor, içecek. Bu esnada daha bitmedi. Wa <gülüyor> bu birisi devesini sağmış, sütünü almış ve <gülüyor> mayaşreb sütünü içemiyor, kumaşı kesemiyor. O da suyu içemeden kıyamet güm diye bu kadar hızlı bir şekilde kopacak. Yes ve yeşterilün naz. İnsanlar meşküliyette iken kıyametin kopmasına şahit olunacak. Buradan anlıyoruz ki. Böyle kıyamet kendini göstererek efendim işte geliyorum vesaire geri sayım başladığı 9 8 falan öyle değil. Anladığımız kadarıyla insanlar elbise alıyor, elbise satıyor, suyu istiyor, su içecek. Efendim orada süt sayıyor, süt içecek derken kıyamet anında kopuyor. Öyle bir durum. ikinci ayet: Ve yunzilul melaike ve Yunus'u indiriyor el melekler bir ruhi u vahiy. yani Allah'ın vahyini melekler indirirler Cebrail Aleyhisselam efendi vahyi getiriyor burada melekler tabii cemi olarak kullanıldı yani peygamberlere vahiy gelir Mesela Lokman Hekim gibi, Zül Karneyn aleyhisselam gibi, Hızır aleyhisselam gibi Allahu Alem. Onlara da tabii melekler geliyorlar. Cebrail aleyhisselam geldiği gibi. Mesela Efendimiz aleyhisselatü vesselam, ee, Cebrail aleyhisselamın dışında Mika'il aleyhisselam, İsrafil aleyhisselam da geldi. Resulullah Efendimiz'le konuştular. Melekler e, ölü kalpleri diriltmek için vahiy getirirler. Yüne Zülül Melake melekler indirir bir ruhi yani o vahyi. Ölü kalpler dirilsin, hidayet insanlar iman nuruyla hidayete kavuşsunlar. Min emrihi Allah'ın emriyle. Ala men yeşâu min ibadihi. Kullarından Allah dilediğine kendi hükmünü bildirir. Yani bir adamın o 15 tane fabrikası var. Her birinde 3 bin kişi 5000 adam çalıştırıyor. Onun başına bir tane müdür tayin eder. O müdürü kendisi seçiyor. Tayin ettiği müdüre de orada talimat veriyor. Şu imalat yapılacak. Misal. Kainatın sahibi Allah. Allah Celle Celaluhu'nun birçok alemleri var. Bildiğimiz alem, yaşadığımız dünya. Başka alemlerde vardır. Allahu Alem. Çünkü Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alemleri Rabbi olan Allah. Ona hamd olsun. Peki. Şimdi Allah Celle Celaluhu burada birini muhatap alıyor ona diyor ki işte Adem Aleyhisselam'a, İbrahim Aleyhisselam'a, İsa Aleyhisselam'a, Resulullah Efendimiz'e min emrihi hükümlerini bildiriyor. İnsanda da diyor ki işte bana özel bildirisi şu olsun bu olsun. Beş bin tane işçi var. Patron oradaki müdüre söylüyor. Patron bana diyecek bu makinenin başında bu civataları sık. Yoksa ben laf dinlemem. Dinlemezsen atarlar seni oradan. Yani böyle bir şey yok. Onun için yani burada bir asker başındaki bölük komutanı işte 500 kişi 1000 kişiye ordu komutanı talimat gönderiyor. İşte şuraya operasyona gidilecek. Asker diyor ki: "Hayır efendim, o paşa, o general bana özel diyecek." Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Yani bu bu şekildeki şeyler vehudedir. yerinde değildir. Şimdi insanoğlu burada bir defa yaratılmış bir canlı olduğu kesin. Gökleri Yeri idare eden bir sonsuz kudret sahibi Allah Celle Celaluhu kime sorsan yerleri gökleri kim yarattı Le Allah. elbette Allah derler diyor kafir de bunu kabul ediyor peki o zaman burada laf dinlemek lazım sana bir haber gelmiş namaz kıl oruç tut ibadet et efendim örtün içki içme kumar oynama zina etme günah işleme ve yünezzülül <gülüyor> melâike melekler bir ruhi o vahyi min emrihi Allah'ın emriyle alamen men yeşâ diledi. Allah kimi dilemiş? Hazreti Muhammed Ona getiriyor min ibadihi kul. O bir kuldur. Allah'ın bir kulu. İsa Aleyhisselam Allah'ın bir kuludur. Onda ilahlık falan yok. Kul ve Allah'ın bir kuludur. Allah onu seçiyor ve onu muhatap alıyor. Ona hükümlerini bildiriyor. Ümmete insanlara duyur. En enziru, insanları ikaz edin, ihtar edin, korkutun. Yani bakın ölüm geliyor, kabirde azap var, mahşerde dehşet var, sırat köprüsü var, mizan var. Ondan sonra eğer sıratı geçemezsen sonsuz cehennem var ennehu. Şu neyi ikaz et, neyi bildir, neyi insanları. La ilahe illa hu yani la ilahe illa ene fettekun. Allah'tan başka la ilahe illa ene. Öyle benden başı ilah yok. Benden başka güç, kuvvet, kudret sahibi tapınılacak efendim yoktur. Sığınılacak yoktur. İlle takun benden. Sakının benim dediğimi yapın, benim emirlerimi tutun, benim yasaklarımdan kaçın. Korkacaksanız benden korkun. Efendim benden başkasından korkmayın veluzil <gülüyor> melaikem evla melekleri bir ruhi yani vahiy indirirler işte bu şekilde kedalike ve hayna ileyke ruham min tarafımızdan sana biz vahiy gönderdik makunte tedrim el kitabu iman sen Kur'an bilmezdin iman bilmezdin efendim Resul-ü Efendimiz 40 yaşına kadar bilmiyordu evla ona Cebrail Aleyhisselam'ı gönderdi ikra bismirabbikellezi halak yaratan Rabbinin adıyla oku Rabbi sem dedi o da okumaya başladı. Ve iman velakin ceannahu nuran biz Kur'an'ı bir nur kıldık. Biz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve bir nur kıldık. Yehtinehdi bihi men neşa'u min ibadi kullarından kullarımızdan dilediğimize hidayeti seçeriz. Allahu yestafi minel meleke rusulan. Allah celle celaluhu meleklerden rasuller ve minennas insanlardan da rasuller seçer. Meleklerin Resulü Cebrail Aleyhisselam'dır. İnsanların Resulü şu anda Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Üçüncü ayete geldik. Nahl Suresi. Halaka yarattı Allah Allah. Es semavat. Burada yani zamir müstetirdir. Halaka yarattı. Kim yarattı? Allah. Es semavati yedi kat semayı. Biz birinci kat semayı daha göremedik, anlayamadık. Çözemedik. İnsanlar fezaya gidiyorlar bir sürü vesaire. Ama Allah-u Teala ki daha birinci kat sema değil, yedi kat sema. Bunların fevkinde de yedi kat daha var. Burada Allah sonsuz gücünü ve kudretini gösteriyor. Mesela birisi sorsa Allah gökleri niye yarattı? Yıldızları niye yarattı? Süs olsun diye yarattı. Yani yıldızların bir hikmeti var mı? İnna zeyyenne sema di nebi zinnetin süs olsun diye yarattım. Adamın çok parası var, fabrikaları var. Kendine bir ev yapıyor böyle, bir kat yapıyor, üstüne bir kat daha yapıyor. İçine bir levhalar koyuyor, bir işlemeler yapıyor falan. O içerideki debdebeyle sen ben beş on tane ev alırsın yani. Adama diyoruz ki iş adamına bu üst katlar, çatı katları içindeki bu süsler, efendim, işlemeler nedir yani bunun manası ne? Yani ne bileyim işte yaptık. Öyle e bu işlemelerin bir özelliği var mı? Bu çiçeklerin veya bu şu duvar işlemenin. Yok işte yaptık öyle falan. Yani param çok yaptım diyor işte. Niye bileyim yaptık işte diyor. Verdim ustaya yaptım diyor. Allah Celle Celaluhu da göklerde yıldızları niye yarat? Süs olsun diye yarattı. Gücünün, kuvvetinin sınırının olmadığını. Yani Mevla-i Teala ve Kadesi Hazretleri yaratmasının sınırı. Mesela küçücük bir gökler olsaydı, iki üç tane yıldız olsaydı. Böyle, ha demek ki yaratan böyle yaratabiliyor ama öyle değil ki. Yani öyle bir yaratıyor, ışık hızıyla ulaşılmıyor, ulaşılmıyor, ulaşılmıyor. İnsan, efendim uzayın sonsuzluğu diyor. Bu yani demek ki insanı kafir eder. Uzay sonsuz değil, sonu var. Allah'ın yarattığı bu kainat bir kağıt gibidir. Ben bunu hep söylemişimdir. Bir dört, yani bir kağıt, küçük bir kağıt. Yani yerler, gökler, kainat düşünecek olursak, şuradan bir kağıt, evet çıkarttı, şu Burası dünya, yedi kat sema, ondan sonra kürsü, arş, bu. Bunun gibi Allah Celle Celalü birçoğu kainatlar yaratmış. Yani Allah'ın yaratması için böyle bir dünyayı, kainatı gözümüzde fazla büyütmeye gerek yok. Allah-u Teala yaratmış. Biraz sonra da yıkacak burayı. Yani baş döndürücü, işte uzayın sonsuzluğu vesaire bir şey yok. Sonu var. Çünkü Allah Teala burada ne buyurmuş? Yani, halak yedi kat gökler diyor. Vel ard yer diyor. Bil hak, hak ile yarattım. Yani lüzumsuz, gereksiz, başıboş olarak yaratmadım. Allah başıboş bir şeyle uğraşmaz. Burada melekler var, kendisine ibadet ediyorlar. Burada insanlar var. Rabbim Allah, dinim İslam, kitabım Kur'an diyoruz. Rabbimize hakkıyla kulluk etmeye çalışıyoruz. Merhamet, şefkat, asaleti insanlar ortaya koyuyor. Bir yaratılış gayesi var. Peki. Teala tekrar geldi burada. Teala çok yücedir. Amma Onların ortak koştuklarından Allah çok yücedir. Yani yeryüzünde 7, 8 milyar insan varsa neredeyse 7 milyarı Allah'a şirk koşuyor. Ortak koşuyor. Allahu Teala'nın hükmü buysa, Allah bunu böyle emrettiyse ben onu değil böyle giderim. Ben kendi kafama göre iş yaparım diyor insan. Yani böyle bir yol izlenmesi durumunda Allah'ın mülkünde ferayete Allahu Teala bilir ki Kulum, o zaman ne dersin menitte haze arzu ve isteğinin peşine gidenin arzusunu yerine getirenin ilahi kimdir? kendi nefsidir. O zaman sen bana tapmıyor, nefsine tapıyor, dediğini yapıyor. Efendim nefsinde sana yığvayı emrediyor. Azgınlık, sapkınlık, açağa, puta, efendim taşa, tenekeye, heykele tapıyor, kutsuyor vesaire. Taala Onların ortak koştuklarından Allah çok yücedir. Dördüncü ayet. Halakal insane. Allah insanı yarattı. Mevla Tala burada kendini yani yarattıklarıyla tanıtıyor kullarım. Bir defa ben neler yarattım? Gözünüzün önünde olanları görmüyorsunuz. Siz zannediyorsunuz ki biz metafizik şeyleri okuyacağız böyle çok derin manalar okuyacağız. Daha gözünüzün önündekini göremiyorsunuz. Yarattığım yedi kat semalardan haberiniz yok. Halakal <gülüyor> insane Allah insanoğlunu yarattı min nutfetin. Min nutmül min tebaadiye burada. Yani azıcık bir su. Min in mesnun diyor, kokuşmuş. Böyle kokuşmuş bir su. Yani azıcık bir sudan yarattım diyor. Minnotfet'in kelimesi azıcık bir su demektir. Yani buradan ne anlaşılabilir? İşte şu anda tespitlere göre insanın e, oluşumu iğne ucundan çok çok küçük bir zerre ile oluşuyor. 8 milyarın hepsini böyle noktacıklar halde bir araya getirsek 230 gram yapıyor. Yani 250 gram yapsa yarım kilonun yarısı oluyor. Yani bir kilonun dörtte biri bile değil. Bir kilo Efendim yarım kilo 500 gram o da değil 250 gramdan da değil 230, 230 gram yani Allahü Teala şöyle bir avuç suyla bütün kainatı insanları sekiz milyarı yaratıyor daha debdebeli olabilirdi ancak Allah burada yaratmasının sınırsızlığını gösteriyor yani bir avuç su bir tane balık yavru yapıyor bir milyon tane yavru yapıyor o bir milyon tane yavru e, yani yaşasa efendim onlar da bir milyon yavru yapıyor Allah öyle bir denge kurmuş ki bir tane canlı dünyayı bir anda dünyaya geçirebiliyor fakat öbürleri bu sefer o onu, o onu böyle bir sebepler zincirinde o onu dengeliyor o onu dengeliyor vesaire. yoksa bir tane canlı bütün dünyayı ele geçirebilir malum bir sinek mesela yumurtasını öbür böcek işte uğur böceği vesaire yemese ...sinek dünyanın üstünü kaplayacak kadar... ...böyle yarım metre, kırk santimden bahsediliyor. Yani dünyayı kaplayacak kadar reaksiyona giriyor. Bir anda çoğalabiliyor. Dünyanın üstü bir metre böyle sinekle yığılıyor. Efsane değil anlattığım bir şey, gerçek bir şey. Yani Allah Celle Celaluhu burada ilahi bir denge kurmuş. O onu, o onu böyle tetikliyor, dengeliyor vesaire. Bu bir sistem Allah'ın yarattığı. Bunların uzun uzun izahatları var. Allahu Teala da burada... Kullarım, bir defa bir kendi yaratılışınızı bir görün ya. Yani kendinizi bu kadar büyük görüyorsunuz, bana baş kaldırıyorsunuz, kibirinizden, gururunuzdan geçir, geçilmiyor. Yani senin varlığının, başlangıcının kıymeti harbiyesi nedir? Ne kadar bir özelliğin var? İğne ucundan daha küçük bir zerreyle yaratılmış Halakal insan. Allah insanı yaratıyor. Min nutvet. Azıcık bir su. Fe idâhu ve bir de bakarsın. hasimun mubin Allah'a. Mücadele ediyor, efendim onun emirlerine karşı çıkıp Allah'a baş kaldırıyor, dine baş kaldırıyor, peygambere itiraz ediyor. Mesela bu konuyla alakalı Yasin-i Şerif'te geçer. Sure-i Yasin'de, efendiler 77. evlem yaral insan, insanoğlu görmez mi enna halaknâhu, biz onu nasıl yarattık min nutfeden, fe izâhu ve khasîmû min apaçık Allah'a düşman oluyor mücadele ediyor baş kaldırıyor vadlara belena meselen. bize misaller verir Venedik yaratılışını unutuyor ...Allah'a misaller veriyor şöyledir böyledir vesaire Allah'a Allah'ım sen bilemedin ben biliyorum diyecek kadar adam ileri gidiyor Allah'ın merhametini sorguluyor böyle konuşanlar var konuşmalar var Efendim bu talihsiz şeylerle de karşılaşıyoruz duyuyoruz kale men yuhillahu ve hiya ramim yürüdükten sonra un ufak olduktan sonra kemikleri kim diriltir o dirilttiği الذي anşaha ilk onu yoktan var eden avvel merrah yani ilk yaratan o ve بكل خلقalim efendim o onun için tekrar yaratmak basittir o her şeyi bilen ve yaratan Allah'tır celle celaluhu peki 5. ayet vel yine nahl suresi vel en'am hayvanlar burada Bahsettiğimiz yani devesinden e, efendim sığır cinslerinden kuzular keçiler vesaire her türlü hayvanatı halakaha Allah yarattı. Lekum sizin için fiha onlarda difun sizin ısınmanız yani üstüne örtü yapıyorsun post yapıyorsun yün yapıyorsun onu efem elbise yapıyorsun yani deri sektörü neler neler. Hayvanların efendim özelliklerinden, yününden, koyunların yünden de vesaire. Dif'un. Ve menafi'u. Yine birçok menfaatler. Etinden, sütünden, yağından, peynirinden. Ve minha. Yine onu te'külün. Yiyorsunuz. O etini yiyorsunuz. Onun ham maddesi ne? Ham maddesi ot. Ot ne oluyor? Hayvan onu yiyor, et oluyor. Ne oluyor? Süt oluyor. O süt. Efendim yağ oluyor, peynir oluyor, tereyağı oluyor. Neler olur? Birçok özellikler. Başlangıcı ot. Kurban oldum bu hayvan haberi bile yok. Otluyor. Ondan sonra o ete dönüşüyor efendim veya birçok nesnelere dönüşüyor. Kur'an buna haber veriyor. Gözünden görüyorsun sen bunu. Farkında bile değil insan. Allah'ın yarattığı o nimetleri gözüyle göremiyor. Hayvan onun yapabileceği bir iş değil. Bir tavuk efe, akşama kadar gıt gıt bağırıyor. Ondan sonra bir yem yiyor bir, vesaire yumurta oluşturuyor. İçerisi besin dolu insana kuvvet veriyor. E, vazgeçilmez bir nimet. Bu tavuğun da bir şeyden haberi yok. Mevla öyle bir fabrika yaratıyor. Yani imalat. Kurban olduğum Rabbim Celle Celaluhu bunları bu şekilde faydalandırmak için, kullarına hayat vermek için bunları yaratıyor. Sebepler aleminde yaşıyoruz. Ve minha te'ikunun. Altıncı ayet. Ve yine sizin için vardır. Fiha o yeryüzünde cemalun. Yani fiha o hayvanlarda. Ayeti ayeti netleştir lekum sizin için vardır. Fiha o yarattığım hayvanlarda. Cemalun hine turihun. Akşam yaylalardan böyle besili bir şekilde sütleri dolu. Efendim bu şekilde evinize doğru geliyorlar. Bakıyorsun. O, doymuş karınları, sütleri. Efendim böyle salına salına geliyor sizin için diyor. Çok hoşunuza gider diyor. Yani bu işi yapanlar bu ayetin ruhunu anlar. Yani ben de tahmin etmeye çalışıyorum. Yani efendim gördük hayvancılık nedir? Efendim bu şekildeki gördük ancak o ruhu yaşamak lazım. Yani şimdi bu ayet-i kerime ne diyor? O yarattığım hayvanlarda sizin için... Efendim bir güzellik var diyor akşam evinize gelirken, ahırınıza gelirken, efendim besili bir şekilde, sütlü bir şekilde, böyle etleri dolu bir şekilde. Ve tesrahun, onları meraya gönderirken bir orada güzellik yaşarsınız ve Allah'ın yarattığı o nimetlerden istifade edersiniz diyor. Kurban oldum Rabbim. Bir diğer ayet, وَتَحْمِلُ اَثْقَالَكُمْ Ayrıca o yarattığım hayvanlar Tehmülü taşır Eskalekum ağır yüklerinizi Efendim bunları söyleyecek eşekler Hatırlar develer Bu ayeti kerimeyi açıklamadan şunu söylemek istiyorum Allah Celle Celaluhu yarattığı dünyada Kullarının yaşayacağı imkanlara göre Olanaklar yaratıyor Mesela deve Yüksek bir hayvandır. Deveye bir iki kez binmişimdir. O bütün üzengisi falan vardı öyle. İşte biniyorsun bir iki geziyorsun resim çekiliyor falan. Öyle bir hatıralarımız oldu. Ancak yani onun gövdesine başımız yetişiyor. Kendisi daha da yüksek. Peki bu deve o kadar yüksek ayakları da büyük olmasına rağmen boyumuz kadar ayağı var. Yürüyüşü insanın yürüyüşüyle milimetrik aynı simetri aynı. Yani insanın yürüyüş orantısıyla devenin yürüyüş orantısı aynı. E olsun ne olur ki? Ne mi olur? Tarih boyunca insanlar kervanlarla yolculuklar yapmışlardır. Devenin ayakları böyle yüksek olduğundan çok hızlı yürüyecek olsa onun yanında yürümeye çalışan bir insan helak olur gider. Sülüğü kaçırıyorsun, kervanı kaçırıyorsun. Allah öyle bir dengelemiş. Her şeyi yaratan Allah, her şeyin en ince tefsilatını bilen. Aynı ölçüde, aynı minval üzerinde hiç farkında değil insan oldu. Bu da Allah'ın sonsuz bir nimetidir. Bir basamaklarda bile, bir tane basamağın yüksek olsa, insan otomatik olarak beyin onu ayarlıyor. Şu yükseklikten merdiven çıkıyoruz merdiven. Bir tanesi ayak boşluğa düşüyor. İcabında yuvarlanıyor insan. Yürürken de aynı. Biri çok hızlı yürüyecek olursa, mesela o zaman insanın onlarla. Aynı yolda yürümesi mümkün değil. Şimdi ayet-i kerime diyor ki, size o ağır yüklerinizi taşıyacak binekler yarattım. Onların dayanma güçleri var. 10-15 gün su içmeden deve yolculuk yapabiliyor. E oradaki malzemeleri, ticari imalları öbür tarafa aktarabiliyorsun. O zamanlar buna cevap verilebiliyordu. Şimdi bunun olması mümkün değil. Sonra Mevla Teala ne yapıyor? Kurban olduğum Allah'ım. İşte... E, gemiler oluşuyor, ondan sonra trenler oluş, ondan sonra kamyonlar oluş. Yetmiyor, uku, kargo uçaklar oluşuyor vesaire. E, şimdi e, Allah kulların ihtiyacına göre nimetlerini yaratıyor, olanakları yaratıyor. İnsanlar evvelden işte ağaç yaktılar, e, ağaç bitti, kömürü depolamış, kömür bitti, şimdi gaz var, e, gaz da bitti, e, bu uranyum çıkar vesaire. Kıyamete kadar Allah yaşanacak imkanları yaratmıştır. Biz işimize bakalım. Allah ne yaptığını biliyor. Ve tahmilu eskalakum ağır malzemelerinizi taşırlar, yüklenirler ila bir beldeye ki lem değilsiniz bir balighihi. Efendim, oraya ulaşacak değilsiniz balighihi illa bi şeklenfunuz. Yani çok büyük meşakkatlerle kendiniz taşımaya kalkışırsanız ölürsünüz yani. Bir insan o yükleri nasıl taşıyacak ya deve gibi taşıyabilir mi? Efendim taşıyamaz İnne rabbekum rabbiniz leraufun sonsuz merhamet sahibidir. Bir yaptığınız günahınızdan, hatanızdan dolayı ise azap etmiyor. Rahim merhamet sahibidir. Şefkat ediyor, merhamet ediyor, kulun acziyetini biliyor. Yaşama olanaklarını, imkanlarını, ortamlarını Allah yaratıyor kurban olduğum Rabbim. Celle celaluhu. Şimdi bu ayete dikkat diyerek Dikkatinizi verin, günümüzle alakalı bir ayet. Yani günümüzden ziyade, kıyamete kadar burada bazı meseleleri söylüyor. Nahl suresinin 8. ayet. Vel hayle atları, vel biğale katırları, vel hamira eşekleri yarattım diyor. Liter kebuha binek olarak kullanıl ve zine sizin için bir süs olsun adam atı şey yapıyor efendim ona bahçesinde gezdiriyor. Daha ve yahluku Allah yaratmaya devam edecektir. Sürekli yaratacaktır. Ma la talemun bilmediğiniz binekleri de Allah yaratır. Bilmediğiniz binekler 1400 sene evvel uçak var mıydı? Araba var mıydı? Tren var mıydı? Yani şimdi bu ayeti kerimeyi günümüzde anladığımızı zannediyoruz. Zannediyoruz diyorum neden çünkü şu anda bizim mesela yani bir insan bir anda İstanbul'dayken bir anda Kabe'ye ben gitmek isterim mesela. Yani bir anda uçayım Kabe-i Muazzama'nın karşısında efendim cuma namazımı vesaire kılayım geriye döneyim gidişim gelişim böyle gözünü kapat. Efendim Allah dostları velilerde de bunlar olmuş İmam Selahsi rahmetullahi aleyh de. mesela bunları görebiliyoruz gözünü kapatıyor. Bir anda Kabe'yi muazzamaya gidebiliyor. Bunlar tayy mekan vardır, tayy zaman vardır. Ültekal Ebhur'da olsun, mesela El İhtiyarda olsun. Buna benzer misaller verir. Bir insan dese ki yemin billah etse, ben terviye günü Küfe'deydim. Yani terviye demek bayramdan bir gün önce. Efendim Küfe'deydim ve Arafat arafe günü ben Arafat'taydım. Yani 1700 kilometreyi oradan oraya o zamanki şartlarda gitmek imkansız, imkansız yani, mümkün değil, Ne gidemezsin ama şimdi uçakla gidilebilir. Ama ecdat ne diyor orada? Efendim bin yıl evvelki kitaplarda bu kişi buradayım dese, bu kişi yemin etse bu kişinin yemini geçerlidir. Çünkü mekan ile gitme ola imkanları olabilir, Mevla bu fırsatları, bu imkanları verir. Mesela Mekke ve Medine arası bir insanın 3 günde o yolu bitirmesi mümkün değil. Fakat Hz. Ali 3 günde Mekke'den Medine'ye geçiş yapıyor. Günde 150 kilometre. Bir insanın yürümesi mümkün değil. Ama Hz. Ali efendim 450 kilometreyi 3 günde efendim ve 3 gün daha akşamda olmadan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına Kuba'ya geliyor. Orada Rasulullah Efendimiz'in yanına varıyor. Şimdi bu ayeti kerimede Allah bilmediklerinizde yaratırım diyor bilmedikleriniz o zamanki şartlara göre uçaktır gemidir trendir vesaire e belki o zaman gemiler vardı motorlu gemiler yoktu e ancak bu tür nakil vasıtaları kamyonlar tırlar yoktu e şimdi yine bize göre bilmediğimiz binekler olabilir mi olur çünkü dünya gelişiyor geliştikçe icabında insanların yaşayamayacağı bir şartlara doğru gidince Allahü Teala onlara yeni imkanları yaratıyor. Allah'ın yaratmasının sınırı yoktur. Allah'ın gücünün sınırı yoktur. Kullar bir meselede aciz kalırlarsa Allah Celle Celaluhu orada efendim onlara bir çıkış kapısı ezeli iliminde ortaya koyduğu bir kuluna onu bulduruyor. O bulan kişi Müslüman da olur, gavur da olur. Burası dünyalık olduğu için Evler rahmetini, cennetini iman ehline nasip ediyor. Ama dünyalık olarak biri makine bulmuş, biri bir şey bulmuş, birisi bir icat bulmuş. Olabilir, bunlar büyük şeyler değil. O, o iman varsa cennete gider, iman yoksa o bulduğu şeyler efendim kafasının çalışmasından dolayı cennete gitmez. Onun kafasını çalıştıran da Allah'tır, o malzemeyi yaratan da Allah'tır. Dünyanın içerisine petrolleri yerleştiren de Allah'tır. Allah Celle Celaluhu yaratandır ve vakti saati gelince de bulduran odur. Neharasullah ha Resulullah sallallahu ve sellem, vel vel hamir. Burada Halid bin Velid'den bir hadis-i şerif. Hazreti Halid bin Velid radıyallahu anh, Efendimiz Ebu Davud'da bu hadis-i şerif ekele e, yasaklamıştır. Neyi? El hayl at eti, wel bigal katır eti, wel hamir eşeğin eti yenilmesinin ne nehyetmiştir. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam bunların yenilmesi efendim e, yasaklamış, haram kılmış. Yenilmesini Resulullah Efendimiz yasaklamıştır. Yenme yenil yemeğiniz buyurdu. Hatta burada Hudeybiye'de Efendimiz Aleyhissalatu vesselam oradayken e, sahabe efendilerimiz orada e, yani yabani eşekler vardı. Eşek ancak yabani onları kestiler, onlardan yemek yapmaya kalkıştılar. Tabii Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam daha din yeni geliyor, helal haram bilinmiyor. Onlar bu şekilde yaptılar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki yani bunlar size helal değildir, bu bunların yenilmesi ve kapları döktüler, o etleri döktüler ve onları yemediler. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu eşek etinin yenilmesini haram kılmıştır. Ve alallahi, evet 9. ayet-i kerime. Mesela bazı Kur'an-ı yunlar vardır. Sadece Kur'an'a bakar. Yani Kur'an bize yeter. Yani Kur'an-ı Kerim'de eşek eti, efendim katır eti veya buna benzer etlerin işte fil etleri, arslanın, kaplanın etlerinin haram olduğu yazmıyor. Biz bunların haram olduğunu nereden öğreneceğiz? Bize kim diyecek bunu? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, hadisleri de kaldırıyor. O zaman yani ne kaldı ortaya? Biz haramı nasıl bulacağız? Helali nasıl bulacağız? Hangi kuş etini yiyeceğiz? Hangisini yemeyeceğiz? Hangi hayvanların etini yiyeceğiz? Hangisini yemeyeceğiz? Arslan eti niye haramdır? Peygamber haram demiştir. Efendim çakal kisi niye haram? Köpek eti niye haramdır? Eşektir, katırdır, işte attır bunların yenilmesi. Efendim niye yasaklanmıştır? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Yemeğiniz buyurmuştur biz de yemeyiz Nereden öğreniyoruz Resulullah Efendimiz'den öğreniyoruz Ayet-i Kerime'de bu kadar ayrıntılar yok e Şimdi onun için Kur'an-ı Kerim Efemiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Açıklamasıyla tamam olur Yani ilim ehli insanları Resulullah Efendimiz'e itaate teşvik eder Efemiz Aleyhisselatü Vesselam da bize Kur'an'ı açıklar Yani biz direkt Kur'an'a gidemeyiz Kur'an-ı Kerim'i biz açıklayamayız Kur'an-ı Kerim'i Resulullah Efendimiz'le açıklayabiliriz Dokuzuncu ayet Nahl suresi Ve alallahi Allah'adır Allah Celle Celaluhuna Aittir sebiri, Dost doğru yolu göstermek Allah'a aittir Allah bize dost doğru yolu gösteriyor Yaratılışımızı gösteriyor Ne yapacağımızı kendisine tapılmasını Habibine ittiba edilmesini Dine uyulmasını birbirimizi sevmemizi Allah bize bildiriyor Ve minha on, ondan da caiz Eğrilenler ondan ayrılanlar var Diyor Allah Allah dost doğru yolu gösteriyor Kulların bu yola gidin. Kullarını serbest bırakıyor. Vallahi valla yed'u davet ediyor. İlade selam. Kullarını cennete davet ediyor. Kimi? Kullarını. Yani öbür tarafta mesela bir farklı kesimdeki birisi bir Avrupalı Allah'ın emrine uyar. Cennete gider. Arap dediğimiz Allah'ın emrine aykırı olur. Cehenneme gider. E, halbuki burada ilk bakışta yani oradaki Arap dediğimiz cennete gitmeli. Ama adam Ebu Cehil'lik yapmış. Öbür taraftaki mesela efendim e, sahabe efendilerimizden Selmani Farisi, Farislidir kendisi. Allah'ın emrine uymuş. Efendim Arap değil ama e, ne yapıyor? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a uyuyor, tabi oluyor, cennete gidiyor. Ha, demek ki cennet yolu cennete o yolda gidenindir. O yolda kim gidiyorsa o kişi cennetliktir. Cennet kimsenin e, ne diyelim? kontrolünde değildir, kimseye ait değildir. Efendim kim cennete ait olursa o yolda giderse cennet ona aittir. Ve ala Allah'a kaç düşsebilir <gülüyor> o dost doğru yolu gösteren bildiren Allah'tır. Dost doğru yolu göstermek Allah'a aittir. Efendim ve minha cair insanlardan kimisi de ondan sapar ayrılır, ondan ayrılır o dost doğru yoldan ayrılır ve Allah dilesi dilehe da Hepinize hidayet ederdi. E ederdi derken Mevla Tala burada niye etmedi sorusu zaaittir. neden çünkü Allah Celle Celalühu meleklere zaten e, sınırsız ibadet aşkı vermiştir. Kullarını muhayyer bırakmıştır. Beni seviyor musun? Seviyorum. Buyurunuz sana dost yolu gösterdim, akıl verdim, fikir verdim. Öbürde hürriyetini kullanıyor. Allah'a baş kaldırıyor. Burada cahil kelimesi haidun maidun zayunanil haktan sapıyor. Sapmak elinde, ayrılmak elinde, senin hür iradende. Yani eğer kul irade kendisinde olmasaydı hiç böyle bir robot gibi elinde bir yetki olmasaydı Allah Celle Celaluhu sen niye bunu yaptın? E benim elimde bir şey yoktu ki Allah bu zaman bu soruyu sormazdı. Haşa böyle bir şey yok. Kula mevla yetki veriyor. O da itaatine kullanıyor, kullukta kullanıyor. Allah'ın emirlerini tutuyor, cennete gidiyor. Öbürü de sapıyor. Onunca ayet hüvelledi. O Allah en zelemin esmea Allah gökten su indirdi. Lekum sizin için. Minhu o suda vardır şerabun. Yani içiyorsunuz. Ve minhu yine o su şecerun Ağaç oluyor, yeşillik oluyor. Fihi Ve yine o suyla otlatıyorsunuz, ağaç oluyor, ot oluyor, içiyorsunuz. Mevla Teala o gökten indirdiği su, o su sebebiyle size barajlarınız doluyor, göller oluşuyor, göletler oluşuyor. Efendim çöllerin ortasında uçsuz bucaksız göller oluşuyor, gördüm ben mesela mekke Medine arasında. Böyle yağmur yağıyor orada, uu, uu, aynen göl gibi böyle sular birikiyor. Mevla buyuruyor ki ağaçlar yetişiyor. Orada meralarda efendim yeşillikler oluşuyor. Rabbim nimetini daim eylesin. Rabbim Celle Celaluhu gökten bereketli yağmurlar, yerden bereketli mahsuller ihsan eylesin. Sağfurullah estağfurullah estağfurullah. 11. ayet yüm bitulakum o su sebebiyle size Allah bitiriyor ez Bütün ziraatleri ve zeytun Zeytin ve nahil hurma ve la'nab üzüm ve min kulli semrat her çeşit meyveleri o su ile bütün meyveleri sıksak hepsi su 10 kilo karpuzu bir sıkalım hepsi su su Mevla Celle Celali ve Cehennemin elme kullu şey her şeye su ile hayat verdim buyuruyor. İnne fi zalike muakkaki bunlarda ayet büyük ibretler varli kavmin tefekkerun, düşünen kavimler için yani tusimun kelimesi hayvanlarınızı otlatıyorsunuz. Meralar oluşturuyor suyla. Efendim vadiler doluyor. Ağaçlar oluşuyor. Efendim orada yeşillikler oluşuyor. Ve onları efendim ziraat oluyor. Zeytinlikler, hurmalıklar, üzümlükler, her çeşit meyve. Ve yuskabimâin vahid diyor Kur'an. Bir aynı su. Su aynı. Efendim. Aynı suyu Mevla Teala gönderiyor, döküyor. Fakat çeşitli meyveler oluşuyor. Sonsuz kudret sahibi Allah'ım. وَسَخَرَ <Sessizlik> لَكُمُ الْلَيْلَ وَالنَّهَارِ Son iki tane ayetle bitiriyoruz. وَسَخَرَ <Sessizlik> lakum Sizin için el-leyla Geceyi ve gündüzü emrinize verdi. İnsan var diye Allah bunları yaratıyor. Dünyada son insan doğup ölünce Mevla dünyayı yani fabrika insan kalmayınca şartelleri indiriyor. Allahu Teala da bu kainatta insan kalmayınca yani kainat demeyeyim dünya diyelim. Çünkü dünyanın dışındaki alemlerde ne var bilmiyoruz. Efendim Mevla tele güneşi, ayı vesaire şartelleri kapatacak. Vesahharelekumul leyle ven nahar <gülüyor> geceyi gündüzü sizin emrinize verdi. Ven nahara ve şems güneş vel kamer yıldızlar musahharatun bir emrihi, o Allah'ın emrine müsehkhar kılınmış, Allah'ın Celle Celan'ın tasarrufu, her şey inne fî zâlike l'âyeh l'kavmi yâkülün, <gülüyor> düşünen kavimlere büyük ibretler var diyor ve mâ zera'e fil ardi üretip türettiğiniz, yaptığınız lekum sizin içindir fil <gülüyor> ardı yeryüzünde, neyi Allah üretti, neyi türetti, neyi yarattı, en vayi meyveler, sebzeler efendim ee, Küçücük bir tohum, kocaman bir ağaç oluyor. Bu kadar çeşitli şeyleri muhtelifen elvanuhu renkli, farklı meyveleri, sebzeleri. Mevla buyuruyor ki sizin için yarattım kullarım ya. Sizin için yarattım. Bunları yiyin bana kulluk edin. İnne Yine bunlarda büyük ibretler vardır. Yani Allah'ın yaratmasının kudretinin delaleti vardır. Li Düşünüp eden kavimler için. Düşünüp Tefekkür eden kavimler için. Buradan devam edeceğiz inşallah. Rabbim rızasına nail eylesin, sevdiği işlerle meşgul eylesin. Bulunda görmek istediği kemalatı, asaleti Rabbim bizlere nasip eylesin. Amin. Subhan Rabbi'l-Ali'l-Alel-Vehab ve elhamdülillahil lihaza ve ma kunna linehtediye levle'in hadanallaha ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alali ve sahb-i ecme ya Rabbil Alemin ve ya Hayal-Nasil. Senin mülkünde sana hakkıyla kul, Habibine ümmet olmayı. Ya Rabbi alemi kulunda görmek istediğin kemalatı, asaleti, izzeti, vakarı bizlere nasip eyle. Haramlardan, günahlardan, fıskı fucurlardan bizleri muhafaza eyle. Ya elden ayaktan düşmeden, kimseye muhtaç olmadan son nefeste iman. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve Resulü diyerek huzuruna varmaya muvaffak eyle. El Fatiha Allah mazhar.